Allah'a Evet arkadaşlar sizlerle Akidutul Vasit adlı kitabımızın şerhine devam ediyoruz. <gülüyor> Ancak e, bu şerhe geçmeden önce ufak bir açıklama yapayım. Geçen hafta e, yanlış bir anlaşılma olmuş. Burada bir misafirimiz vardı. E, İngilizce öğretmeyi olan bir misafirimiz. Onunla konuşmamız arasında böyle bir e, nüpteli bir şekilde, ekstirli bir şekilde e, dil öğrenmekle alakalı bir konuya değinmiştik i̇şte insanlar bir konusunda kimileri vardır ki iyi öğrenirler bu işi başarırlar kimileri vardır ki o konuda yatkın değillerdir başka konularda yatkınlıkları vardır işte biz orada hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anlam misali verdin. bizim kendi Arapça öğrencilerimize e, yine sokma adına şöyle bir laf ettik dedi ki yani acaba sorun nedir Niye bizim Türk vatandaşı olan arkadaşlar bir konusunda başarılı olamazlar? Acaba sorun genetik midir diye böyle bir cümle kurdum. Bu bazı arkadaşlar tarafından yanlış anlaşılmış. Yani bu bir kere bir şeydi, eskiliydi. İkincisi yani bu şeydir, bir genellemedir. Yani ne derler, lazzarın 12'den sonra derler. Yani Bu gerçeği ne yapmaz? Yansıtmaz. bu bir şeydir yani. etçürüdür değil mi? Sana derler, etçülerin kafası ne derler? Evet. Kalın mı derler? Mesela böyle derler. E, bu gerçek miyiz Değil mesela dil konusunda. Lazım ki adamlar. Yoksa burada bir ne yok. E, biz de Türküz, biz de şey insan kendi ırkını, kendi e, şeyini mensup olduğu e, şeyi e, ırkı bu manada ciddi bir şekilde e, ayakların altına havada söz etmesi makul bir şey zaten. Değildir yani. Bu öyle bir neydi? Dile alınmış e, şaka türünden bir sözdü. Yoksa onu kesinlikle yapmıyorum arkadaşlar. E, böyle kimilerini gördük, nüfus uçanlarını çıkararak böyle bize <gülüyor> denirme ispatlama arkadaşlar, bize türküsler yani nasıl olur da aleyküm. Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam şöyle laflar edersin. Bu aşırı hafta tekten kaynaklanıyor herhalde ama yine de eğer bu sözde gerçekten bir hata varsa sözün arkasında değilse gerçekten hataysa, Bu hatamızdan ne yapıyoruz? Hı. Dönüyoruz. Ama bu nedir? Buna alışık olmamız lazım. Yani mesela, Kayserililer ne derler, eliler, en aptallarını ne alırlar derler? Üniversite okuturlar derler. Zekilerin alırlar derler? Ticaretle Çicaret uğraşırlar. Yani bu, bu, bu, var var bir şeydir. Yani insanlar arasında konuşulan bir şeydir. Yoksa böyle bir cinsiyet cins, cins bir ırk bir millete, burada ne yok arkadaşlar? bir alçaltma, bir hakaret, küçük görme yok. Bunu inşallah e, doğru bir şekilde... Selamun <gülüyor> Aleyküm. Aleyküm selamun Aleyküm. <gülüyor> Anlayalım. <gülüyor> mesela dönseki Araplar nedir mesela şey olarak? Özellikle Kölfe ülkesindeki Araplar. Ne deriz onlara? mesela Ellerinden meslek gelmez deriz değil mi? Mesela Suudi Arabistan'da hiçbir Suudi Arabistanlı kaportacı göremez. Suudi Arabistan'da hiçbir zaman Suudi Arabistan'da bir dönerdi, göremezsin. Suudi Arabistan'da hiçbir zaman Suudi Arabistan'da otobüs şoförü göremezsin. Hem maddi durumlarının iyi olmasından hem de yani gelmiyor yani. Yaptıramazsın o işeyi. Elimden gelen bir şekilde. Buna Bunu edip belki de geneldeyiz. Yani biz buna dediğimiz zaman Suudi Arabistan'dan acaba usta olmamalarının sebebi gelesek mi dediğimiz zaman on milletvekili hakaret değildir. Yani onu da inşallah bu şekilde açıklayalım. Ama yine yani dediğim gibi olur da bu sözümüzü yanlış anlamış olan arkadaşlar varsa biz yine de ne yapıyoruz? Bu sözümüzden dolayı o arkadaşlardan özür biliyoruz. <gülüyor> evet. En son olarak arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla ilgili genel manada onun ehli Beyti ile alakalı özel manada hem i sünnet ve cemaatin konumunu açıkladık. Buna değindik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bahsettik. Onun ilk hanımı kimdi arkadaşlar? <Gülüyor> Hatice Hatice radıyallahu anh'ıydı. <Gülüyor> Peygamber aleyhisselatü onu çok sevdiğini söyledik. Ama belki de ondan daha fazla sevdiğini söyleyebileceğimiz bir hanımı daha var. O da kimdi? <Gülüyor> Ayşe radıyallahu anh'ıydı. Daha sonra evlendiği bir hanımıydı. Peygamber aleyhisselatü Bunlara değindik. Bugün ise Ehl-i Sünnet vel Cemaatin keramet konusundaki, kerametler konusundaki konumuna, akidesine inanış Esaslarına değineceğiz. El işletmeler cemaat e, keramete inanır mı? Keramet nedir? Kimler bu kerametlere e, muvaffak olur? Yani kimler tarafından kerametler zuhur eder, ortaya çıkar? Bunlara ne denir? E, bunlara değineceğiz. El işletmeler cemaat arkadaşlar kerametlere ne yapmakta, inanmakta?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 Şimdi keramet tanımını yaptım. Dedi ki keramet budur. Yani Allah'a ala evliyalara veli kulları ne yapar? Keramet nasip eder. Peki kimdir bu veli evliya? Bunun tarifini en güzel adam buluruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de buluruz. Allah Teala buyuruyor ki "Ala inna evliya Allah" dikkat edince Allah Teala "Ala inna evliya Allah Allah'ın evliyaları la khaufun aleihim ve la hum yahzanun." Onlar korkmazlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, Allah'a bereket. Kilosu azıbı olan arkadaşlar oradan. Haluk abi. Ve aleyküm selam ve allahi berekat. Evet abi sen zayıf mısın? Olsun. Allah-u Teala buyuruyor ki Ela inna evliya Allah. Ela Arapça'da bir şey haber verilirken kullanılır. Dikkat edelim. Tembih içindir. Yani okuyan kişi diyor ki Allah-u Teala bir tarif geliyor, bir açıklama geliyor şimdi. Dikkat et. Ela... ''İnne evliya Allah'' Allah'ın evliyalarına ne yoktur? ''Lâ khawfun'' Korku yoktur. ''Lâ khawfun'' ''Lâ khawfun alevhim'' ''Velâ hum yahzenûn'' Ve onlara ne yoktur? Hüzün, keder, sıkıntı yoktur. Peki Allah'ın kim bu evliyalar? Diyor ki ''Ellezîne âmenû'' ''Ellezîne âmenû'' Kim bu korku olmayan, kederi olmayan, hüzün durmayacak olan? ''Ellezîne âmenû'' iman edenler ve ne olanlar takva sahibi olanlar iki şart var iman edenler takva sahibi olanlar yani Şeyh Hulusi Tavim İbn-i Teymiye'nin dediği gibi diyor ki Şeyh Hulusi Tavim İbn-i Teymiye men kâne mu'minen taqiyyen kâne lillâhi veliyyen men kâne lillâhi men kâne lillâhi mu'minen taqiyyen kâne lillâhi veliyyen ne demek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 Her yerdedir diyen bir adam ima, tam iman etmiş olur mu? İmanı tam olmuş olur mu? Allah'ın bütün ve tam iman etmiş olur mu? Amin. Olmaz değil mi Tamer? Çünkü allah Teala nerede? Arşının üstünde. Ayet ne? Er-Rahmanu rahmanu, er -Rahmanu alal arşi i̇şte İsteva. Istava. Ne diyor allah Teala? Rahman arşa ne yaptı? İstiva, İstiva etti. Yani yükseldi. Amin. Şimdi her yani bir adam kalpsa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 İstedikleri kadar o insanlar hakkında zelidensin, evliya densin. Yani bu insanların demesiyle olmaz. Şimdi insanlar vardır ki Peygamber aleyhissalâhu buyuruyor Vuh be razûlîm diyor. Öyle adamlar vardır ki eş ağlar, saçları kıvırcık yani böyle saçları dağınır. Üstü başı toz başı. Üstü başı toz içinde. Yani görürsün dersin ya subhanallah. Peki aleyhissalâhu Ama diyor Allah adına yemin ettiği zaman Allah diyor onun yeminini yerine getirttirir. <gülüyor> yani Allah adına bir yemin etse bir şeyle alakalı olarak vallahi bu böyle olmalı. Mesela Allah diyor onun yemini ne yapar? Yani bu adam bile belki aleyhissalatü insanlar anlatıyor yani. Bu adam bile kendi öyle o derecede olduğunu ne yapmayabilir bazen? Bilmeye bir. O yüzden yani kerametlendiği zaman Yani bu adam böyle böyledir, o zaman bu kesinlikle keramet, bundan keramet beklenir diye bir şey yok. Tarihin ne demiştik kerametin? İslam dininin ortaya çıkması, o veliye destek olması. Tabi arasındaki kerametler tabi'in dönemindeki kerametlerden daha az. Neden? Çünkü tabi'in dönemindeki deste, yardıma ihtiyaç, sahabe dönemindeki destek ve yardıma ihtiyaçtan daha çok. Tabi'nin döneminde bir sürü fırtalar çıkmış. Bir sürü yabancı gruplar çıkmış. Orada İslam dininin ortaya çıkması, galip gelmesi, Ehl-i Sünnet Cemaat mezhebinin, Peygamberin sahabesinin mezhebinin, anlayışının, ekolünün, akibesinin ortaya çıkması için sahip edilen güç bu manada başka gruplarla uğraşma, sahabin döneminden daha fazlayı. Onun için tabi'nin dönemindeki kerametler, ondan sonra gelen kerametler okusanız, kitaplarda öyle şeyler anlatılıyor ki, şaşırsınız. Sübhanallah Peki bu, Tabi'in ve etbal tabi'in dediğimiz sahabeden sonra gelen çağladık insanların sahabelerden daha üstün olduğunu mu gösterir? Hayır. Hayır. Çünkü kerametler o insanın diğerinden üstün olduğunu yapmaz, yapmak? Göstermek. Bu tarihte söylediğimiz gibi Allah-u dini destekleme adına selameti nasip ettiği, kerameti verdiği veli kuluna, evliyasına destek verme adına göstermiş olduğu nedir? Olanı bir nedir? Olaydır.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 Aslanla konuşuyor, aslan da onunla konuşuyor. Aslan onunla, ormanda alıyor, yapıyor? <gülüyor> Bekçilik yaparak onu götürüyor, yolunu <gülüyor> götürüyor. Mesela bu Ebu Vakil Radiyallahu Anh olmamış. Onun başına gelmemiş. Bu, o sahabenin Ebu Vakil Radiyallahu Anh'dan daha üstün olduğunu mu gösterir? Veya daha takvalı olduğunu mu? Hayır. Onu destekliyor. Peki arkadaşlar, kerametin Kur'an-ı Kerim'de bir delili var mı? Yani Bazıları, entellik adına, böyle farklı düşünceler ortaya koyulmadığına ne Ne yapıyor? <gülüyor>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 Onlara göre de değil mi? Ama keramette şu var arkadaşlar, kerametin şartlarından bir tanesi Allah'ın şeriatını, Allah'ın dinini, Allah'ın koymuş olduğu sınırını yapmaması lazım? Açmaması lazım. Burada Allah'ın koyduğu sınırı aşma var mı? Var diye senin yatak seni gören adam hanımın da ne var? Görür. Yani burada bu keramet değil, bu biraz gizledir şey yani zındıklık, terbiyesizliktir yani. Yani sen milletin ne yapıyorsun, yatak izliyorsun. Bunu söylüyor arkadaşlar, yani bu uydurma değil. Sehaneşratın bakmış olduğu kitapta İbriz adlı kitapta diyor ki şey bir gün muridini çağırıyor diyor falanca gece çocuk da ağlamıştı diyor çocuğu uyuttunuz tam daha da diyor mum yaktınız filan yani onlara o akşam canımıyla ilişkisi anlatıyor şey muvridine tamam yani diyor, bunu ne olarak anlatıyorlar K keramet bu aslında zındıklık keramette Allah'ın sınırları aşmamak şimdi işte bazı insanlar bunu duyuyor tamam mı? toptan tümüyle Cenab-ı almaya başlıyor? İnkar etmeye başlıyor. Adık açıkladığımız gibi derslerimiz Ehl-i Sünnet neydi arkadaşlar? Orta yok. Vasat. En vasat. Değil mi? Ne inkar ederiz, ne de ne yaparız? Aşırı giderek cenab-ı çıkarız. Dedik adam zındık. Ne ver zındık? Yani...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 Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıstrası Süleyman daha cin yaptığı olay cina'da bir kelam ettiriyorlar. insanların yapmış olduğu Cin diyor zaman. Cin diyor ben getireyim insan daha çabuk getireyim Yani mesela ne var? Ee, daha böyle net, daha açık Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'dan da kef olayı var Ashab-ı Kef He. Adamlar 310 sene yaklaşık olarak 309 sene yaklaşık olarak bir mağarada kalıyorlar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 insanlara Allah'a ortak koşmaları emrolunuyor. İnsanlara bunu söylemeleri ve bu amelleri, şik amelleri işlemeleri ikta ediliyor. Bunlar kaçıyorlar. Bir mağaraya giriyorlar. Bunlar mağarada uyuyorlar. Kaç sene arkadaşlar? 309, 309 sene. 309 sene. Tüm 309, sene. 309, sene. 309, sene. 309 sene. sene. Ve Allah Teala bunları ne yapıyor arkadaşlar? Cesetleri çürümesin diye uykularında sağa döndürüyor, sola döndürüyor.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 Kurallar içinde insan üç gün, beş gün, on gün, 14 gün, hatta 11 günü gün uykusuz kalsa ölür diyorlar insanlar mesela. İşte şu kadar gün yemek yemezse ölür. Et çürür. Ama arkadaşlar yüz sene bir insan uyuyor, kalkıyor. Bu nedir? Keramettir. Allah bu kerameti niye gösterdi? Kudretimi ne yapmak için? Göstermek. kudretini. Tekrar bir şey ama Kuştuk diyor. Kuştuk diyor. Kuştuk diyor. O ayrı, İbrahim Aleyhisselam. <gülüyor> o Peygamber. Şimdi evliyalarla alakalı. Bu yüzden arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de mesela Meryem Aleyhisselam hamile, doğum geliyor. Gittiği hurma kütürünü ne yaptı Allah-u Teala ona? Hurma kütürünü salla. salla. Ya, hurma kütür erik erikazi değil arkadaşlar. Hurma yani bu kadar böyle. Hamile bir kadın onu sallayacak da üzerinden ondan ne düşürecek? Ruhat düşürecek, yaş hurma düşürecek. Mümkün mü? Mümkün değil.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 Hırtınlamaya başlıyor. At bağını koparmaya çalışıyor. Susuyor, at da duruyor. Okuyor, at yerinden çöşüyor. Şaka kalkıyor. Ondan sonra diyor ki çocuğun üzerine atki ipini kopardı, çocuğu diyor koptum diyor, çocuğu çocuğumu edecektir diyor yani. At kaçınılıyor. Sonra kafamı yukarı kaldırdım kaldırdığımda bir bulut, e, bulutun içinde diyor kandiller böyle lambalar vardı var diyor. Leyla bu olayı gelip. Nebi Aleyhissalatu vesselam da diyor ki: "Ey diyor Usay sen diyor okurken senin Kur'an okumanı dinlemek için diyor gökten melekler indi. Melekler geldi. Şayet Sabaha kadar okumaya devam etseydin, gün ağarıncaya kadar okumaya devam etseydin, sen okumaya devam edecektin ve insanlar da o melekleri ne yapacaktı?" diyor. Seni dinlerken göreceklerdi. Yani melekler görmek Keramet mi değil mi? Keramet değil mi? Yani bu ağabey kafasına kaldırıyor. Melekleri melek görüyor. Ve devam etseydim olacaktı? Evet. Yine biliyorsunuz etki ümmetler Melih Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Üç tane genç yağmur yağırken bir mağaraya giriyorlar. Mağara ne oluyor? Kapanıyor. Taş mağarayı kapatıyor. Çıkacaklar. Çıkmak istiyorlar. Ee, çıkamıyorlar. Onunla ilgili inşallah size buradan hadisi okuyalım. Diyor ki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 uzak bir yere işe gidiyor. <gülüyor> yani döndüğünde anne baba uyumuş. Onlar uyuyuncaya kadar dönmedim. Akşam kahvaltılar akşam yemeklerini hazırladım. Fakat onları uyumuş buldum. Anne baba uyumuş. Onlardan önce ailem ve hayvanları su armayı, su vermeyi doyurmayı hoş görmedim. Yani madem anne babayı doyurmadık, içirmedik, hayvanlar çocukları da doyurmuyor. Elimde süt kabı olduğu halde onların uyumalarını bekledim. çolunun çolununun uyanmasını Nihayet şafak uyanmalarını bekledim. Anne babasının uyanmasını bekledim. Nihayet şafak söktü, gün ağrıldı. Bu esnada anne ve babalar uyandılar ve akşam sütlerini içtiler. Sütlerini içtiler. Akşamdan kalan sütlerini içti. Allah eğer bu işi senin için yapmışsam bu taştan çek bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştıracak. Başımıza gelen bu belayı aç. Çünkü taş bir parça açıldı. Taş biraz ne alıyor? Ara bakın.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 Kendini bana verirsen ben sana 120 tane altın vereceğim diyor ve kız kendini ona ne yapıyor? Teslim diyor? Kız da kabul ediyor bunu. Ben tam diyor ona sahip olacakken tam onunla beraber ilişkiye gelecekken <gülüyor> dedi ki diyor kız bana hakkın olmadıkça bekaret mührünü bolmana sana helal etmiyorum. Benim bekaret mührünü hakkın olmadan, bunun hakkı nedir? Nikah. annesinin babasının rızası olabilirse evet. yapılan mıcah hakkın olmadan diyor bekaret mührümü açmaya sana helal etmiyorum helal değil bu çünkü o böyle deyince kendisiyle ilişkiye girmekten sakındım. Yani bu lafı duydum diyor diyorlar. Ne yaptım? Eldivenimi topladım üstünden kalktım. Evet. bu var. Ve ben çok sevdiğim o kadından uzaklaştım. Uzaklaşıyorum. Ve verdiğim altınları da ona bıraktım. Tamam biliyorum. Tamam. Bir söz yani Takvalı alı olan insana bir söz ne var? yeter yani. Allah'ım eğer bunu kırk sene uzağını kazanırsa yap, yaptıysam içinde bulunduğumuz bu belayı üzerimizden kalmış. Kaya parçamız biraz daha açıldı. Bakın niye bir mucize? O tam değil. 3 devamını anlatıyor. Diyor ki Allah'ım ben bir zamanlar ücretli işçiler çalıştırıyordum yanında. Elemanlarım vardı. Çalıştırıyordum onları. Onlara maaş veriyordum. Her türlü maaşlarını, paralarını ödedim. Sadak içlerinden birisi ücretini almadan bırakıp gitti.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 Çalış sürü, çalış sürü, çalış sürü Bir vadil hatta bazı devletleri bir vadil olusu hayvan oluyor adamın işçisinin yani parasıyla. Şunu biliyor musun? Bir vadil olusu hayvan. Görün intanı. Kendin ya diyorum e, böyle. En azından parasını vereyim. Bir de iki tane ben ne vereyim? Niye eklersem intihar yani? <gülüyor> bir mücver adam yarımaya gerek dedikçe yarıma gelerek ey Allah'ın kulu. Ücretimi bana ne vereyim? Yani, Geliyor. emek sahibi, işçi adam, ücretini bana öde. Sen benim maaşım kaldır. Ben de, şu gördüğün develer, inekler, koyunlar ve kölelerin hepsi senin ücretindendir. Dedim. Yani senin bunları, kazandıklarım, maaşım, koyunlar, develer. Yani bu çağın, düşünün, mercedesleri, zipleri, tam tamam. otobüsleri, her şeyi. O da ki, ey Allah'ın kulu, benimle alay etme. Adam çalışsın yani. Ver şu... Paramıza da gidelim yani. <gülüyor> Sen de öyle dersin değil mi yani? Nereden çıktı, kardeşim yani? Senin yolda bir ay işte. Ver 600 milyar dolu gibi yani? <gülüyor> o, o da diyor ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum. Hepsi senindir dedim. Yani seninle alay ettiğim falan yok. Hep senindir. Bunun üzerine mallarını aldı ve hepsini sürüp götürdü. Yani mallarını alıp hayvanlarını sürdü, götürdü. Hiçbir şey de bırakmadı.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 başlarına gelen belanın def edilmesini istiyorlar. Ve bu şekilde ne oluyor? Bu def olunmuş oluyor. Başlarından kalkmışmış oluyor. Ama dediğimiz gibi insanın keramet muci, keramet nimetiyle karşılaşabilmesi için Allah'ın ona keramet nimetiyle verilmesi için ne olması gerekiyordu? Veli. Veli olması gerekiyordu. Veli kimdir? İman eden, eden ve takva sahibi, sahibi var. Var. İnsan varsın. Yani imanını önce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 İstidraç deniyor bana. Ne demek istidraç arkadaşlar? allah Teala bazen bazı kullarına tabi burada kul ifadesi umumi. Çünkü kulluk ikiye ayrılıyordu. Bir özel kulluk müminler. Bir de genel. Herkes Allah'ın kulunu. Herkesin kalbi atıyor. Herkes Allah dileğiyle zaman hasta oluyor. Değil mi? Yani bugün Budistler de Allah'ın kulu mu? Kulu. Ama nasıl bir kul? Genel manada. Diyor. Üç gün uyumazsa ne olur?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 Şimdi Allah ona bakıyor, görüyor. Hakkı istemiyor. Doğruyu istemiyor. Allah Teala Kur'an-ı diyor ki: "Felem mazagu o adamlar diyor, sapıtınca, baktı o adamlar sapıtınca, bazı insanlar da sapıtıyor." Ezağ Allahu kulubuhum. Allah da onların kalplerini ne yaptı? Saptırdı. Şimdi i̇nsan Allah Teala, insana bakar. Hayır, yani bazen diyoruz ya, bir adam nasıl o da bu hale gelir? Biz bu adama böyle iyi vermedik. Namazını kılardı şimdi adam? İşte neler yapıyor? İşte bakıyor Allah'a da. Her gün sapıttıkça, sapıttıkça hakkı istemedikçe, doğruya yönelmedikçe, ne yapıyor arkadaşlar Allah'a da? Allah Onun saptığını arttırıyor. Hemen mezarı <gülüyor> sapıtınca, yoldan çıkınca, ezakallah <gülüyor> kulubam ne yaptı çıkarttı. Adam şimdi Budist veya işte neyse, Hindistan'da ne yapıyor? Ateşin üstünde yürüyor masalık. Bu çerâmet mi? Değil. adam şiş sokuyor. Rufailer şiş sokuyor. Garikat, Türkiye'nin de oldu. <Gülüyor> Basına, başından böyle çekişle bıçak dayıp bıçak buluyor. Bunların genelde şeytan ve cinlerden neleri var arkadaşlar? <Gülüyor> Yardımcıları var. AVM'leri var. Bunlar, onlardan da yardım alarak ve insanların gözlerini de sihirle büyüleyerek bunu bize öyle Gösterebi gösterebiliyorlar. Bu Musa aleyhisselamla Musa, sihir bakları arasında olmuş bir olarak. Kur'an-ı anlatıyor ya. Değil mi? Her biri insanların ne Kur'an-ı Kerim'de? Gözlerini büyüleyerek ne yaptı? Sihirini ortaya koydu. Bugün yani bazen ilkokullarda filan güya çocukları eğlendirme adına fiyatro salon salonlarında böyle şeyler getiriyorlar. İnsanlar getiriyorlar. Onlar da orada bazen şeyler yapıyor. Onlar da ne yapıyorlar arkadaşlar? Bazı cinleri kullanarak sihir yapıyorlar. Gözlere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 Birisi işte böyle evine gelen misafirler diyor ki işte tanımadı. hiç defa karşılaştı bile olsa. Diyor ki işte Ömer mesela çıkar kimliğini tanımıyor tabii. İşte diyor, sen kimliğini çıkar şöyle diyor. Eline koy diyor. Bana gösterme diyor. Başlıyor kimliği hakkındaki bilgileri vermeye. İşte senin tercih kimlik numaran şu. Aile sıra numarası şu. Cilt doğal şu mesela. Ondan sonra bir tanesi diyor ki Böyle Suudi Arabistan'da okumuş. Bir delikanlı da gitmiş şöyle bir gün. Ona yapmışlar ailesine. Başlıyor çocuk Ayet-el Kursu'yu nasıl okumaya. Adam böyle kızarıyor bozarıyor hiçbir şey yapamamaya başlıyor. Yani bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu, bunu yapan adamın günlerle şeytanları kullanarak bir şeyler yapmak istemedi. Bu da şunu hatırlatıyor bana. Hatırlarsınız Şehir Ebu Salah gelmişti kuvvetten. O da anlatmıştı bunu. Şehir Hulistan İbn-i eline cebini sokuyor. elini cebine sokuyor. Buğday tanesi, buğday taneleri olan başarı alıyor. Tabi sayısını bilmiyor kendisi. Diyor. Madem diyor, kaybı biliyorsanız, biliyorsunuz, elimde kaç tane buğday tanesi var, arpa tanesi var, neyse. Hadi söyleyin, bana haber verin. Hepsi susuyor. Şeyh Kılıçdaroğlu demir ki, saat diyor, ben elim soktuğumda çıkarız, sayısaydım, kaç tane olduğunu bilseydim, belki onlar bunu ne Ne yapabilirlerdi? Bilebilirlerdi. Çünkü ben bildikten sonra bilimle saydıktan sonra gözümle gördükten sonra bunu bilebilirlerdi. diyor ben dahi bilmediğim için ne yaptım? Çıkardım. Diyor. Sayın hadi. Kaç tane var? Tahmin edin. Hiçbirini alamadı diyor. Bilemedi. Yani onların taktikleri çok önemli arkadaşlar. İlginç. Hatta yine şey Teklif ediyor bir tanesi. Hadi diyor. ataşa e girelim o zaman. Diyor. Bir tanesi Ateş'e girmeyi teklif ediyor. Ama diyor. Önce diyor. İkimiz de yıkanıp gireceğiz diyor.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 Artık özel elbise var. Adam ateşin içine geliyor ya. Yani yapıyor <gülüyor> Şeyh Kılıçdaroğlu'nun ki ama diyor önce ne yapacağız ikimizle? Ya. Ya. Ya. Ya da Öyle gireceğiz. Biliyor. O adamın evliya olmadığını, iman etmiş bir insan olmadığını, mutlaki takva sahibi olmadığını ona bunu teklif edince o da ne yapıyor? Hemen yani vak geçiyor. Neden? Çünkü e, reddin olacak. Bugün de aynı şey arkadaşlar. Bizim için ölçü Bu değildir. Ölçü bir insanın sünnete uymasıdır. İnsan sünnete uyuyorsa, bilatlerden uzak duruyorsa, imanı tamsa, gerçekleştirdiği iman doğru imansa, Allah'ın isim sıfatlarına tamamıyla inanıyorsa, uluhiyet dini tam anlamıyla gerçekleşmişse, gerçekleştirmişse bu adam ee, velidir, evliyadır. Allah bu adama ne alabilir? Kerâm'ın böyle edilir. Bizlerden her birisi Allah-u ne yapabilir arkadaşlar? Kerâm'ın sebebi. Sadece kerâm olamışsın. Bazen yani çok derler mesela altıncı hislerle bu tür şeyler de olabilir. Yani altıncı hislerle bugün öyle hislerle diyor. Yani bazen ne bizim bir şey düşünüyorsun mesela altına geliyor. O diyor ki ya ben de bunu aynasını düşünmüştüm ki mesela. Değil mi? Veya işte e, Ömer bin Hattab göndermiş olduğu ordulardan bir tanesinden hutbedeyken bağırıyor. Adamın adı Sariye. Ey diyor hutbede. allah Teala Ömer bin Hattab'a nasip ediyor. Görüyor. Ey Sariye dağ çık. Yoksa diyor önemli. düşman ordusuna mağlup olacak. Düşman ordusuna neresin? Mağlup olacaksın. Ey dağıtın dağ sığın. Bak Irak'ta olan ordu da Ömer bin Hattab Medine'de. Ordu nerede? Irak'ta. Kaç günlük mesafe, o günün Ömer bunu söylüyor hutbede. Ömer radıyallahu anh. Sariye'nin ordusu ve Sariye bunu duyup ne yapıyorlar arkadaşlar? Dağa saklanıyorlar, dağa sığınıyorlar ve kurtuluyorlar. Bazı tasavvuf ehli bunu ne yapıyor arkadaşlar? Kendi sapıklıklarına değilim Arkadaşlar burada Ömer bin Hattab'a verilen bu kerametten dolayı Ömer bin Hattab'ı radıyallahu anh'ı Allah'a ortak koşmak yok. Ondan medet ummak, yardım ummak. Yok. Değil. Evet. Ya yani bunlara dikkat edin. Her bir tek ehlinin şeyi budur. İzlemiş izlemiş olduğu yol budur. Ne var? Ya sana batıl, uydurma, aslı esas olmayan bir şey getirir onun üzerinden şirkini ispatlamaya çalışır. Ya sahi olan, sabit olan bir şey getirir ama Aynen. konuyla alakası yoktur. İstidlali yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'a vesileler arayın. Ayeti doğru bilmiyor. O ayetin tefsiri Sabir'in yapmış olduğu yorumu bu adamın ölülerden yardım istemeye yapmış olduğu yorumuyla bir ilgisi, alâsızı, yakından uzaktan yoktur. Bu olayda da Ömer bin Allah-u bunu ikram etmesi, bunu vermesi, tamam mı? O ordunun da bunu duyması, daha sığınmalarında yani ölülerden yardım istemeye, insanların Allah'a aracılar koyularak, Allah'a yakınlaşması, ölülerin zatından tevessül edilmesinin delili yok yani. Senin bu getirdiğin delil değil? sahih istilal sahih değil hatta şeyh albani rahimehullah bu hakkında alakalı konuşkan diyor diye bu olayla alakalı olarak diyor ki ben bu günlerde mesela acaba ne diyor mesela bir hadisi okumuştum diyor. İşte bir kız annesine uzaklara bir anneme gidiyor. Tam ulaşamadım hatırlamıyorum. İşte ağlacak diyor üzüldüğü bir olay var oluyor filan. Annesinin Çabuk ağlıyor sürekli. E, Göz yaşları döküyor. Afrika nereye gidiyor? Annesi, kızının ağladığını duyuyor sürekli. Yani bu olabilir yani. Bunlar allah para dedik yani. allah para Teala, yani biz yapmış bir sistem kurmuş. Buna göre işliyor. Bugün Van'daki, Diyarbakır'daki, Tekirdağ'daki bir insan bizi duyamaz. Normal şartlarda değil mi? Ama olağan dışı şartlarda Allah-u bile bize bunu ne yapabiliyoruz? yani. yani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 Bu link inşallah, diğer e, Ehl-i ve Cemaat'in bariz özelliklerinden e, bazı özelliklere gelecektik. Kitapta o bölümü geliyordu ama vakit yeterli değil. Birazcık Bey konu yarıda kalacak. O yüzden ne yapalım? E, haftaya bırakalım. Haftaya yine cumartesi akşamı dersimiz olacak. Perşembe akşamı Bülent kardeşimiz Medine'ye gelecek inşallah. Medine'den misfattır, kokudur. İsteyenler yüklesin, <gülüyor> yazılsın, parasını versin. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ben de Allah nasip ederse, cumartesi akşamı dersinden sonra, buradaki dersten sonra pazar günü, yani önümüzdeki hafta yarın değil, önümüzdeki hafta, pazar bir derslik olmazsa ben de Medine'ye gideceğim. <gülüyor> Bana da işte Ee, böyle bir hafta on yürümek bir medenede kalacağız. O zaman aslında derslerimiz olmayacak. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden ne yapacağız? Hem derslerimize devam edeceğiz, hem de sportif faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bir seyirat. Duhaneke Allah'a emanet olun. Bir hamdülillah. Aşşad ve la ilahe illa ente. Estağfirullah. Tevzü oleyküm. Malum Malum. Efendim?